Ali dinleyenler radyonuz Akrefen frekanslarında yeni bir İslam Bilginleri ve İcatları programında daha birlikteyiz Bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz Efendim, insanoğlu varoluşundan bu yana, üzerinde bulunduğu dünya gezegeninin bütün sırlarını keşfetmek üzere her türlü çaba ve gayreti sarf etmekte ve etmeye de devam edecektir. Tabi bu sırada da içinde bulundukları mekanların sınırlarını zorlayarak, her türlü şart ve imkanlarda adım adım, karış karış gezerek, sonrakilere kolaylık olsun diyerek gördükleri yerleri kayda almışlardır. İşte bu tür çalışmalardan bir tanesi de haritacılık değerli Haritacılığın tarihi nedir ve ilk haritalar nasıldır diye geriye dönüp şöyle bir baktığımızda önümüzde oluşan tablo şu şekilde ortaya çıkıyor. İslam bilginleri Yunan, Hint ve İran eserlerinin tercümeleri ve sonraları bunların düzeltilerek geliştirilmeleri sonucu tespit ettikleri ay tutulmalarına dayanarak boylam derecesini ölçme işini geliştirdiler. Onlar karşımıza 9. yüzyıldan beri ölçülen boylam derecelerini haritaya ilk defa tatbik eden bir kültür dünyasının mensupları olarak çıkıyorlar. Müslümanlar her şeyden önce üzerinde çalışmaya başladıkları matematik, coğrafya ve haritacılıkta 800 yıllık bir gelişmeyi gerçekleştirdi. İslam kültür dünyasında boylam derecelerini ölçmede kullanılan metotlar vardı. Hint Okyanusu'nda uzaklık ölçmede kullanılan metotlar şunlardı: Birincisi, meridyen dairelerine paralel uzaklıkların ölçümü. İkincisi, meridyen dairelerinden 90 dereceden az eğimli uzaklıkların ölçümü. Üçüncüsü, ekvator çizgisine paralel uzaklıkların ölçümü. Bu metotlardan birincisi açık denizlerde enlem, üçüncüsü boylam derecelerini bulma yöntemiydi. Müslüman denizcilerin bu metotlarla elde ettikleri yüzlerce uzaklık değeri bugünkülerden hemen hemen hiç farklı değildir. Onların bize ulaştırdığı ekvatorun Afrika ve Sumatra arasındaki uzaklığı bugünkü değerden sadece birkaç kilometre farklıdır. 9. yüzyılın başlarında ekvatorun uzunluğunu yüksek bilimsel metotlarla 40 bin kilometre kadar bulan Müslümanlar Avrupa ile Asya arasındaki okyanusun 180 derece olduğuna ve aşılmasının imkansızlığına inanıyorlardı. Ama bu korkularının tahminen 100 yıl kadar sonra kaybolduğu görülüyor. 10. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Büyük İslam bilgini Mesuhudi bize ulaşan kitaplardan biri olan Miratuz Zaman adlı kitabında okyanustan çok kereler batıya yönelip hayatlarına tehlikeye sokanlardan etraflıca bahsettiğini belirterek bir bilgiyi tekrarlıyor. Bunların arasında hay hasatlı kurtubalı bir grup insanla birlikte hazırladıkları gemilerle okyanusa açılmış, bir zaman sonra büyük ganimetlerle dönmüşlerdir. Başkalarına dönmek nasip olmamış. Bu, Endülüs'te bilinen bir şeydir, diyor İslam bilgini Mesudi. 11. yüzyılın başında büyük İslam bilgini Biruni, karaların bir okyanus tarafından kuşatıldığını, okyanusun batıyla doğuyu birbirinden ayırdığını, yahut bir arada bulunması mümkün olan kara kütlesinden veya insanların yaşamakta olduğu bir adadan ayırdığını söyler. Daha sonraları 11. yüzyıldan itibaren bu konudaki çalışmalara katılmaya başlayan Müslüman ve İspanya dışındaki Avrupalı öğrenciler, eski dünyanın haritasına 18. yüzyılda yeni yapıcı unsurlar katmaya, yanlışları düzeltmeye başladılar. 1930'ların başlarında Alman doğu bilimci Paul Kahle, ard arda yayınladığı yazılarla bir anda Müslüman kaptanlardan Piri reisin Amerika'ya ait bir haritasının Topkapı Sarayı'nda bulunduğunu ifşa ederek onu bilim dünyasına tanıtmıştı. Ortaya çıkarılan bu haritanın haritacılık tarihi açısından değeri konusunda bugüne kadar sayısız yazı yazıldı. Bu konudaki değerlendirmelerde birbirinden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Son yıllarda çıkan bazı yazılardaki haritanın güneyinde büyük bir kara kütlesinin belirtildiği hususu tartışmaya yeni bir boyut kazandırmış bulunuyor. Ama bütün bu gayretler İslam kültür dünyasının haritacılık tarihindeki büyük yeri göz ardı edilerek sürdürülüyor. Hakim düşünceye göre dünya haritasında Yunanlılardan sonra görülen her yenilik Avrupalıların başarılarıdır. Ama bu görüş gerçeği yansıtmıyor. Ve coğrafya tarihçileri de hakikati tam olarak araştırmadıklarından, bazı verileri de göz ardı ettiklerinden bu kanaat artık yerleşmiş görünüyor. Sözünü devrün içinde Allah Allah daim hay, Mevla, daim Allah Allah daim hay, Mevla, daim Burası Akra Efendim akra, akra, akra Efendim Tüm sesler onda güzel Allah'ınızdan gönlünüze giden yok. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programı devam ediyor. Az önce haritalardan ve haritacılardan bahsediyorduk. Bilinen ilk dünya haritası, Batlamyus'un adını taşıyan dünya haritasıdır. Bu haritada okyanuslar kapalı denizler halinde karalar tarafından kuşatılmış halde gösterilmiştir. Daha sonra 9. yüzyılın başlarında Abbasi halifesi El-Memun'un 70 kadar bilgine yaptırdığı 1340 yılından kalan dünya haritası vardır ve bu haritada da çok düzgün olmasa da Afrika'nın kuzey kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Avrupa'nın bir kısmı biraz daha belirgin bir halde gösterilmektedir. Daha sonraları Abbasi bilginlerinin yaptığı çalışmalarla bu harita geliştirilerek yenilenmiş, enlem ve boylamlara dayanılarak, koordinatlara göre okyanusların karaları kuşatmış, Afrika bir yarımada halinde, Arabistan, Hindistan ve uzak doğuyla Hazar denizine kadar, Avrupa gerçeğe biraz daha yakın olarak gösterilmiş olduğu bir harita meydana getirilmiştir. Abbasi bilginlerinin bu çalışmalarından 320 yıl kadar sonra 1154 yılında tamamlanan Endülüslü, ünlü Müslüman coğrafya âlemi ve botanikçi, İdrisi'nin dünya haritası literatürde yerini almaktadır. Bu haritada bir hayli gelişmiş bir Kuzey ve Orta Asya ve 300 yıl kadar bir zaman süresinde dünya haritasında kazanılan gelişmeyle karşılaşıyoruz. Bunların ardından Kuzey ve Orta Asya'nın, 13. ve 14. yüzyılda büyük bir ihtimalle Türkçe olarak yapılmış Kuzey ve Orta Asya haritası gelmektedir ki bu harita 18. yüzyılın başında Sibirya'da Bahadır Han'ın Tatar tarihiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu harita Sibirya sahilleri, Kuzey okyanusa dökülen nehirler, Orta Asya göllerinin enlem ve boylam dereceleriyle İslam kültür dünyasında Asya haritasının ne büyük bir gelişmeye kavuştuğunu gösteren paha biçilmez vesikalardan biridir. Değerli dinleyenler, bu tip teşebbüslerin altında yatan nedenin Müslüman coğrafyacılardan İdrisiye'nin 1154 yılında verdiği bilgiye göre okyanusun karşı taraftaki sahiline yahut okyanusta bulunan kara parçasına ulaşmak hedefinin olduğu anlaşılıyor. İdrisi bu teşebbüslere örnek olarak kendi zamanında çok ünlü olmuş bir ailenin sekiz ferdinden ibaret gemiciler grubunun okyanusu geçmek için patıya açıldıklarını yazıyor. Lisbon'da Darbel Mağrurin yani okyanus maceracılarının sokağı diye bir yerin bulunduğunu da ayrıca bildiriyor. Bu gibi teşebbüslerin İslam dünyasının batısında bir hayli yayılmış bulunduğu anlaşılıyor. Mesela Kuzeybatı sahilinden Mali'den yapılan iki teşebbüsün kayıtlara geçmiş olduğunu öğreniyoruz. Ansiklopedist İbni Fadlallah el-Umari, 1312 yılında Sultan Muhammed Ebu büyük bir filoyu okyanusun diğer tarafına ulaşmak için seferber ettiğini, gemilerin yolda büyük bir fırtınaya tutulup battıklarını, ancak birinin kurtulup geri döndüğünü, bunun üzerine sultanın kendisinin çok daha büyük bir filoyla aynı amaçla okyanusa açıldığını ve geri dönmediklerini yazıyor. Tabii bunların dışında bu çekici ve tehlikeli seyahat için daha başka kimler tarafından ne kadar çok girişimde bulunulduğunu ve sonuçlarını maalesef bilemiyoruz. Bu bilgilerle beraber, dünyanın uzak karalarının ilk defa kimler tarafından keşfedildiği ve buralara ait ilk haritaların kimler tarafından düzenlendiği tartışmaları da devam ediyordu. 2002 yılında bir İngiliz denizaltı komutanı olan Gavin Menzis 1421 Çin'in Dünyayı Keşfettiği Yıl adıyla yayınladığı 1421 Çin'in Dünyayı Keşfettiği Yıl adıyla yayınladığı kitapta bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırarak kitabında Çin donanmalarının 1421 yılında Hint okyanusunun mükemmel haritasını yaptıktan sonra Atlas okyanusuna açıldıklarını, bütün okyanusu güneyden kuzeye kadar Grönland dahil arşınladıklarını, enlem ve boylam derecelerini ölçtüklerini, bu arada batıya yönelip Amerika'yı keşfettiklerini bütün bu bölgelerin haritalarını yaptıktan sonra Kuzey Okyanus üzerinden Asya sahillerinin mükemmel haritalarını yaparak 1423 yılında Çin'e döndüklerini iddia ediyordu. Halbuki asıl maksatları Hint okyanusuna kıyısı bulunan devletlerle ya diplomatik ilişkiler kurmak ya da haraç almak olan Çin donanmasının Atlas okyanusuna geçmeleri, hedefleri ve görevlerinin dışında kalmaktaydı. Zira 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren elde edilebilmiş bütün seyahat bilgileri bir araya getirilip üzerlerinde sürdürülen çalışmalar sonucu ortaya çıkan veriler değerlendirildiğinde, Çin donanmalarının Hint okyanusunda ve çevresinde 36 ülkeye uğradıkları, güneyde Borneo ve Timor adalarına, güneybatıda Malindi'ye kadar vardıkları, bununla birlikte Avustralya ve Madagaskar'ın adının geçmediği ortaya çıkarılmış Menzis'in iddiasını ispat yönünde ileri sürdüğü seyahatnamelerin hiçbirinde herhangi bir haritanın bulunmadığı, yalnız 17. yüzyılın ortalarında bir Çinli tarihçinin 3 ayrı seyahatnamenin verdiği bilgiye dayanarak yaptığı, şematik bir haritanın günümüze kadar ulaştığı görülmüştür. Netice olarak ne bu seyahatnamelerde, ne şematik haritada, ne de diğer Çin kaynaklarında Çin donanmasının Hint okyanusunun ötesine geçtiğine dair hiçbir bilgi ve belge ile karşılaşılmamıştır. Allah'ın illallah günahı illallah, günahı affeyle. Sük yok maksudum illallah Mabudum illallah illallah Senden gayrı yok maksudum illallah Ya Allah Ya illallah Ne sen razıdır sayfın. Yârimsin illallah, dünyada illallah, ahirette illallah, dağlarda, deryada, sarkada da illallah. Ya Allah illallah, ya Sübhan illallah, nere sen razıdır, Seyfullah illallah. Ya Allah illallah, ya Sübhan illallah, nere sen razıdır, Seyfullah. Seninim illallah emanım illallah Senin hem ben imanım illallah Öldürsen illallah göldür sen illallah Senin hem dinim, illallah. Ya Allah illallah Ya illallah Ne sen razıdın illallah ya Allah, Elhamdülillah. Ya razıdır şey Ya Allah, razıdır şey Kulağınız ve gönlünüz aşk Değerli dinleyenler, İslam Bilginleri ve İcatları programında bugünkü konumuz, dünyamızın bilinmeyen yerlerinin keşfi ve ilk haritalarla ilgili. Az önce de değindiğimiz gibi, bütün yanlış bilgilendirmelere rağmen okyanustaki büyük kara kütlesine, yani 5. kıtaya Kristof Kolom'dan önce ulaşıldığına dair izler haritalarda açıkça görülebilmektedir. İslam kültür dünyasında yapılan birçok harita gibi bu yönde de yapılan haritalar kaybolmuş ancak bir kısmı İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce değişikliklerle bugüne kadar ulaşmış bulunuyor. Bunun yanı sıra aynı dillerde yazılmış kaynaklarda önemli bilgiler veriyor. Mesela 16. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Portekizli tarihçi Galvao, Keşifler Tarihi adlı kitabında kralın en büyük oğlu Prens Don Pedro'nun Avrupa ve Kudüs'e yaptığı seyahatten 1428 yılında dönüşünde beraberinde bir de dünya haritası getirdiğini, bu haritanın Ümit Burnunu ve sonradan Magellan Boğazı diye adlandırılan deniz geçidini belirttiğini yazıyor. Magellan boğazı ile ilgili diğer bir bilgiyi, Magellan'ın seferine katılan ve bu seferin tarihini yazan Antonio Pigafetti bize veriyor ve Magellan'ın seferinde 1507'den önce yapılmış bir haritanın kullanıldığını ve bu haritada sonradan onun adının verildiği boğazın gösterildiğini yazıyor. Babası Kolomb'un seferine katılmış olan bu ünlü tarihçi, kitabında her fırsatta Kolomb'un elinde eski bir haritanın bulunduğunu tekrarlıyor. Bu haritanın sonradan kendi eline geçtiğini, esasında Kolomb'a, Floransalı Toskanelli tarafından gönderildiğini açıklıyor. Las Casas bu haritada yanlışlıkla Hindistan sahili zannedilen yerin ve adaların bulunduğunu da açıklıyor. Bütün bu ve başka bilgiler hiçbir şüpheye yer bırakmadan gösteriyor ki, Kolomb oldukça ayrıntılı bir haritayla bilinen bir ülkeye ulaşmak amacıyla yola çıkmıştır. Bazı bilgilerde bu amacın yeni bir yer keşfetmek değildi, bilinen yerlerden altın, kıymetli taşlar ve baharat getirmek olduğunu gösteriyor. Ayrıca Piri Reis, haritasına eklediği bir notta Kolomb'un eline geçen bir kitapla yola koyulduğunu yazmaktadır. Değerli dinleyenler, 1457 yılında Portekiz Kralının arzusu üzerine İtalya'da Fra Mauro yani Arap papazatlı adlı biri dünya haritası yapmıştı. Bu haritanın kenarına yazılmış olan bir açıklama, geleceğe bu hususta çok önemli bir bilgi aktarmaktadır. 1420'li yıllarda bir gemi Hint okyanusundan erkek kadın adalarına ulaşmak amacıyla Kaptyap yani Ümit burnuna Oradan da Karanlık Okyanus'undaki yeşil adalara uğrayarak 40 günlük ve 2000 millik batıya yönelen bir yoldan sonra 70 günde Ümit Burnu'na geri dönülmüştür. Bu açıklamadan Amerika'ya Ümit Burnu'ndan gidilen yolun 1420 yılından önce bilindiği anlaşılıyor. Bu tez başka şekillerde de desteklenebilmektedir. Mesela 1500 yılında Kolomb'un ilk üç seferinde gemilerden birine kaptanlık yapan bu kasanın haritası ele alınıp bilgisayar kullanılarak modern haritayla karşılaştırıldığında Batı Afrika ile Kuzeydoğu Brezilya sahillerinin hemen hemen gerçeğe çok yakın olduklarını, Küba, Haiti, Jamaika, Porto ve Bahama adalarının şekillerinin ve coğrafi konumlarının gerçeğe oldukça yakın oldukları görülmektedir. Haritada Magellan Boğazı da görülüyor. Bu harita tek başına boylam derecelerini çok iyi ölçebilen bir kültür dünyasından gelen bir orijinalliğin İspanyolların elinde olduğunu gösteriyor. Güney Amerika'da Portekizlilerin keşfinden önce yine bu haritada görülmektedir. Bundan başka Vasco da Gama'nın 1498'deki ilk Hindistan seferinden hemen sonra ortaya çıkan İtalyan Alberto Cantino'nun adını taşıyan bir harita daha var. Bu harita Güney Afrika'nın bir kısmını da içine aldığından 1502 yılı civarında yapıldığı tahmin ediliyor. Oysa bu haritanın orijinalliğinin çok daha eski olduğu gerçeği ortadadır. Portekizliler 1511 yılında Malezya'yı ele geçirdiklerinde bir gemide bir Atlas buldular. Atlas'ın 26 haritasını Malezya dilinden Portekizce'ye çevirerek krala gönderdiler. Gönderen kral yardımcısı ve donanma komutanı Albukerk'e yazdığı mektupta bu Atlas'ın önemini ve ona hayran olduğunu uzun uzun dile getirmeye çalışırken, istila ettikleri İslam dünyasında haritacılığın ulaştığı en yüksek safhayı da överek bu gerçeğe işaret etmiş oluyordu. Bu harita Brezilya sahilinin ekvatorun güneyinde 6. derece ile 27. derece arasında kalan kısmını gösteriyor ve ancak modern haritayla karşılaştırmak suretiyle elde edilebilen gerçek ölçüler içerdiğinden başarı oranının bir hayli yüksek olduğunu gösteriyor. Son olarak biri reisin çok tanınan haritasına gelirsek, bu harita bilgisayar yardımıyla modern bir haritayla karşılaştırıldığında Güney Amerika sahillerinin hemen hemen birebir çok iyi çizildiği apaçık ortaya çıkıyor. Shanu, ver Allah, Allah, Efendim Radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programında Piri Reis'in haritasının gerçekliği konusunu anlatmaya çalışıyoruz. Değerli dinleyenler, Piri Reis haritasının 15. ve 16. yüzyılda İslam dünyasında ulaşılan yüksek metotlardan başka hiçbir kültür dünyasında çizilmesinin imkanı yoktu. Bu noktada hemen bir parantez açarak şunu da hatırlatmak gerekiyor. Kolomb'un Amerika kıyılarına doğru bazı enlem ve boylam derecelerini ölçtüğü iddia edilmekte ise de, bu değerler 22 derece ile 40 derece kadar hatalı, daha doğrusu ölçüden ziyade hayal ürünü olduğu ortaya çıkmıştır. 1933 yılında Piri Reis'in haritasını çok ciddi bir araştırmaya tabi tutan Alman bilgini Paul Kahle, bu haritanın ellem ve boylam dereceleri bulunan bir orijinale dayanmış olması gerektiği sonucuna varmış, bunun da Kolomba, Florensa'dan 1474 yılında Paola Toscanelli tarafından gönderildiğine inanmıştı. Bu haritada orijinal haritanın nasıl ve nerede ortaya çıktığı sorusunu bir tarafa bırakmıştı. Şu noktayı da belirtmek gerekir ki, Kahle sadece Orta Amerika kısmının Kolomb vasıtasıyla Peri Reis'e ulaştığına, Güney Amerika kısmının ise Reis tarafından Portekizlilerin haritalarına dayanarak eklendiğini varsayıyordu. Kahle'nin çalışması sonucu, sonraki araştırmalarda Kolomb'un eklerini taşıyan haritanın, 1501 yılında Kemal Reis tarafından zapt edilen İspanyol gemisinde ele geçirilen esirler arasında, Kolomb'un üç seferine katılan birinden alındığı inancı yaygındır. Piri Reis sadece amcası Kemal'in Kolomb'un 3 seferine katılan bir esiri olduğunu söylüyor. Ondan bazı şeyler anlatıyor ve o haritadaki bu kıyılar ve adalar Kolomb'un haritasından alınmıştır diyor. Piri Reis'in eline İtalyanlara İslam kültür dünyasından ulaşan Arapça bir haritanın Kolomb'un bazı ekler taşıyan enlem boylam çizgileri gösterilmiş bir İtalyanca nüshası herhangi bir şekilde ulaştığı anlaşılıyor. Muhtemelen bu haritanın başka nüansları da vardı ve yaygın olarak kullanılıyordu. Tabii bu harita İspanyol tahtının devamlı ısrarı üzerine, Kolomb'un üçüncü seferinden sonra kardeşine yaptırıp saraya sunduğu basit haritadan çok farklıdır. Değerli dinleyenler İslam dünyasını dolaşan Gilormedim adındaki bir misyoner gemici, hatıralarında Müslüman tacirlerin Afrika'nın güneyinde 54 dereceye kadar indiklerini anlatıyor. Ayrıca İtalyan coğrafyacı Levio Sanuto da 1588 yılında yazdığı kitabında Arapların Mozambik'ten ümit burnunu aşarak güney kutbuna kadar uzandıklarını kaydediyor. Sonuç olarak toparlayacak olursak, insanlar eski dünyadan, başlangıcı bilinmeyen bir çağdan beri zaman zaman tesadüflerle de olsa, okyanusun içindeki büyük kara parçasına ulaştılar. Bu günümüzde artık herkesçe kabul edilen bir gerçek. Müslümanlarsa en geç 10. yüzyılın ilk yarısından itibaren İberik Yarımadası'ndan ve Batı Afrika sahillerinden sayısını bilemeyeceğimiz defalar okyanusun karşı sahiline batıya yelken açarak ulaşmaya çalıştılar. Zaten onlar aynı sahillere Afrika'nın güneyinden 9. yüzyıldan beri ulaşabiliyorlardı. Müslümanların okyanustan batıya doğru yaptıkları teşebbüslerinde bizim için bilinmeyen bir tarihten itibaren, ama en geç 15. yüzyılın hemen başında, büyük kara parçasına ulaşmış ve dönmüş olmaları ve bunu çok defa tekrar etmiş oldukları anlaşılıyor. Onlar 9. yüzyıldan itibaren bütün ilimlerde olduğu gibi, matematik, coğrafya ve haritacılığı da geçen 800 yıl boyunca geliştiren bir kültür dünyasının mensupları olarak Batı Atlantik'in ve sahillerinin büyük bir kısmının haritalarını yapmış oldular. İşte bu haritalardan gerçeğe en yakın olanını, 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritasını çizen ve bununla günümüzdeki bilim adamlarını hayrete düşüren, büyük denizci, coğrafyacı ve haritacı bir bilginimizi tanıtmaya çalışacağız bugün efendim. Piri Reisi Piri Reis Değerli dinleyenler, Coğrafya bilgini, donanma amirali, dünyanın en büyük haritacısı ve coğrafyacılarından biri olan Piri Reis, Karamanlı Hacı Ali Mehmet Efendi'nin oğludur. 1465 yılında Gelibolu'da doğdu. Muhittin Piri ismi verilen geleceğin en büyük denizcisi, çocuk yaşında deniz seferlerine katıldı. Amcası olan tanınmış denizci Kemal Reis'in yanında, onunla birlikte küçücük yaşından itibaren denizlerde dolaşarak hem büyük gelişip serpilmiş hem de denizcilikle ilgili bilgileri öğrenerek iyi bir denizci olarak yetişmiş, arkasından da Endülüs Müslümanlarının İspanyollardan kurtarılması Sicilya, Korsika ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldı. Kemal Reis ile birlikte Kuzey Afrika'daki caye şehrine girdi. Burada 120 yaşlarındaki Seyyid Muhammed Tuvatti isimli bir Allah dostunun evinde misafir kalıp, onun feyz ve bereketinden istifade etti. Kemal Reis'in komutasında reis olarak Venediklilerle yapılan savaşa katıldı. 1501'de yapılan bu savaşta navarin, Venediklilerden geri alındı. Zaferden sonra Kemal Reis müjdeci olarak yeni peri reisi İstanbul'a gönderdi. Sultan II. Bayezid Han'ın huzuruna çıkan Piri Reis, saray erkanınca da bu şekilde tanınarak mükafatlandırıldı. Akdeniz'e karış karış dolaşan, Hristiyan korsanlara aman vermeyen Kemal Reis'in yanında şehadetine kadar kalan Pirir Reis, uğradıkları her limanı inceleyerek haritalarını yaptı. 1511'de Kemal Reis, Gelibolu yakınlarında gemisi batıp boğulunca, Piri Reis bir müddet denizcilerden uzak kaldı. Denizlerden uzak geçirdiği birkaç yılda da kitap ve haritalarla uğraştı. Efendim, tüm Sesler Onda Güzel Gazaya Alışkın Ve Deniz Tutkusu Olan Perir Reis, Deryalardan Fazla Uzak Kalmayıp, Oruç Üyesinin Emrine Geridi Ve Yıllarca Kılıç Salladı. Allahü Teala'nın dinini yaymak, mazlumları zalimlerin elinden kurtarmak için çalıştı. Oruç Reis tarafından 1516'da İstanbul'a gönderildi ve Yavuz Sultan Selim Han'ın huzuruna kabul edildi. Aynı sene Mısır seferine çıkan Osmanlı donanmasında amiral olarak vazifelendirildi. Mısır'ın fethi sonrasında Nil Nehri'nin ayaklarının haritasını yaptı. Daha sonraki senelerde hizmetlerine devamla Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1547'de Süveyş'teki Osmanlı donanmasına Hint Kaptanı Deryası tayin edildi. Bu makamla Hint Okyanusu, Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz'i kontrol altında tutarak Aden'i Portekizlilerden 26 Şubat 1548'de geri aldı. Mustak'taki Portekiz garnizonunu işgal etti. Basra Körfezi'nde bazı yerleri de fethettikten sonra, Katar Yarımadası'nı, Bahreyn Adalarını, Lahsa yani Hasat kıyılarını Osmanlı hakimiyetine soktu. Yetiştiği yıllar Osmanlı'nın altın yıllarıydı. Sadece fetihlerde değil, ilimde, fende, kültürde, kısacası medeniyette de doruğa çıkmıştı. Üç kıtada at oynatan Osmanlı, denizler yoluyla da birçok ülkeyle münasebet halindeydi. İşte böyle bir dönemde yetişen biri reis, büyük bir deniz komutanı olduğu kadar büyük bir haritacı ve denizci müellifti. Açık fikirliydi. Öğrenme arzusuyla dop doluydu. Daha önce yazılmış olan denizcilik ve coğrafya kitaplarıyla haritaları tetkik ederek gözden geçirdi. Araştırmalar yaptı. Ünlü haritalarını hazırlayabilmek için Tunuslu İbrahim Efendi'den Christoph Kolomb'a kadar çizilmiş 34 adet haritadan faydalandı. Bu surette topladığı bilgi ve tecrübeleriyle, meslektaşlarına faydalı olmak maksadıyla, ilim tarihinde bilhassa ülkemizde büyük yeri olan iki harita ve ünlü eseri, Kitabı Bahriye'yi kaleme almış oldu. pir Reis, haritalarını bütün dünyayı içine alacak şekilde hazırlamış olmasına rağmen, ancak iki parçası günümüze kadar gelebilmiştir. Ömrünü denizlerde küffara karşı mücadeleyle geçiren pir Reis, 1555'te Kahire'de öldüğü zaman, arkasında o güne kadar bilinmeyen birçok deniz bilgileriyle dolu, ciltlerle eser bıraktı. Bugün bile hayranlıkla seyredilen haritalarla dolu bu eserler, çeşitli dillere çevrilerek basılmış ve onun şöhreti, bilhassa 20. asırda dünyaya yayılmıştır. Türk denizcileri arasında başarılı bir kaptanı derya olan pir Reis, Aynı zamanda bir bilim adamı olarak bıraktığı eserlerde de tarihin sayfalarında unutulmazlar arasına girmiştir. Akdeniz kıyılarını ve adalarını bütün teferruatıyla gösteren Kitabı Bahriye, Piri Reis'in en önemli eseridir. Pek çok deniz haritasından meydana gelen geniş hacimli eser, alaka çekici izahatlarla süslenmiştir. Piri Reis'in 1521'de tamamladığı bu eserinde Amerika kıtasının keşfi ve dünyanın yuvarlak olduğu kesin şekilde anlatılır. Bazı düzeltmeler yapıldıktan sonra 1525'te Kanuni Sultan Süleyman Han'a sunulan eser padişah tarafından beğenilerek takdir edilir. O günkü teknik ve bilgilere göre akıl almaz doğrulukta olan deri üstüne çizdiği haritalarsa tek kelimeyle şah eserdir. Haritalarında o tarihlerde yeni keşfedildiği ilan edilmiş olan Amerika'ya da yer verilmesi bakımından dikkat çekici olan 1513 yılında yaptığı harita 1517'de Yavuz Sultan Selim Han'a takdim edilmiştir. Haritayı yaptığı tarihten henüz 25 yıl önce keşfedildiği iddia edilen bu anakaranın teferruatlarıyla izah edilmesi düşündürücü ve bu yerlerin daha önceden bilindiğinin açık işaretleridir bu haritayı üzerinde gerekli düzeltmelerden sonra 1528'de tekrar yapmıştır. Her ikisi de büyük haritalar şeklinde 8 renk üzerine deriye yapılmıştır. Bütün dünyada hayranlık uyandıran bu büyük eserlerde, Kronland'dan Florida'ya kadar olan kısımlar büyük bir doğrulukla çizilmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi'nin düzenlenmesi esnasında, diğer tarihi kıymetli eserler arasında ele geçen deri üzerine yapılmış haritalar, 1926'da olduğu gibi yayınlanarak dünya milletlerinin son sunulmuştur. Yabancı araştırmacıların oy birliğiyle vardıkları hüküm şuydu, bunlar şimdiye kadar bir Müslüman ve Türk tarafından yapılan en mükemmel coğrafya belgesidir. İlim tarihi araştırıcıları Pirir Reisi, Osmanlılar'da haritacılığın öncüsü olarak gösterirler. Haritacılık onunla başlamıştır. pir Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eserinde çizdiği dünya haritası, doğruluk ve hassasiyeti açısından günümüzdeki bilim adamlarının hayretlerini üzerine çekmiş, onun bu haritayı bu kadar doğrulukla nasıl çizmiş olduğuna akıl erdirememişlerdir. pir Reis'in çizdiği iki dünya haritasından, 1513 yılında deri üzerine çizdiği birincisi Topkapı Sarayı Müzesi Yeni Kütüphanesi'nde 1633 numarada kayıtlıdır. 65x90 cm ev adındadır. Bir dünya haritasının parçası olduğu tahmin edilen ancak diğer parçaları bulunamayan bu harita, 1935 yılında Türk tarih kurumunca bastırılarak çoğaltılmıştır. Piri Reis'e ait ikinci haritaysa, 1528 yılında çizilmiş olup 68 x 69 cm ebadındadır. Bu harita, Atlas Okyanusu'nun kuzey sahillerini, Gronland'ın Florida'ya doğru uzanan sahillerini, yani 25 derece 90 derece batı boylamıyla 10 derece 90 derece kuzey enlemini için almaktadır. Deve derisine çizilen haritada 8 renk kullanılmıştır. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde 2754-9357 numarada kayıtlıdır. Bu harita birinciye göre daha doğru ve mükemmel çizilmiş olup günümüz ölçülerine tamamen uygundur. Pirir Reis'in Amerika haritası olarak anılan bu haritalar, 9 Kasım 1929 tarihinde ortaya çıkarılmış, bu tarihten itibaren harita uzmanlarınca incelenmeye alınmıştır. 26 Ağustos 1956 tarihinde Georgetown Üniversitesi, Pirir Reis'in haritalarıyla ilgili radyoda bir açık oturum düzenlemiş, oturuma katılan bütün haritacılar, haritanın olağanüstü bir keşif yapmış olduğu konusunda birleşmişlerdir. Çünkü harita teknik yönden üstünlükleri yanında, ortaçağın eksikliklerle dolu olan diğer haritalarına karşı noksanlıklardan da uzaktır. Bu durum Profesör Charles Hapgood ve matematikçi Strachan tarafından uydular ve uzay gemilerinden çekilen dünya fotoğraflarıyla karşılaştırılarak haritaların doğruluğu hayranlıkla izlenmiştir. Pir Reis haritasında bilinmeyen yerleri boş bırakarak, ''Bundan ötesi malum olmadığı için bu kadarı çizilmiştir.'' diye not düşmüş ve bu durum günümüzün haritacılığına tamamen uyduğu görülmüş, dolayısıyla harita dünya ilim çevrelerince Kuzey Amerika'nın en eski, en orijinal ilk ilmi haritası olarak kabul edilmiştir. Haritalar 1957 jeofizik yılı dolayısıyla incelenmek üzere Mısır Lineham'a verilmiş, bunların jeolojik yönden de kusursuz olduğu görülmüştür. Hatta o günlerde kıtanın doğru dürüst bilinmeyen bölgelerinin bile açıkça doğru olarak gösterildiği belirtilmiştir. Haritada gösterilen dağların doğruluğu ancak 1952 yılında anlaşılmıştır. 1960 Eylül ayında Science at Wine dergisinde George Catman tarafından yazılan bir yazıda şöyle denmektedir. Piri Reis'in yaptığı iki harita üzerinde Amerikan Hidrografi Dairesi'nce yapılan inceleme ve araştırmada bu haritaların günümüzdeki deniz haritalarıyla aynı olduğu büyük bir hayretle tespit edilmiştir. Son yıllara kadar bir ada zannedilen ancak uydularla çekilen yeni fotoğraflarla Diada olmayıp 3 adadan meydana geldiği yeni anlaşılan Grönland Adası'nı Piri Reis haritalarında 500 yıl önce 3 ada olarak göstermiş ve haritaya eksiksiz olarak da işlemişti. Ayrıca haritalarda şu ayrıntı da görülmektedir. Dünya yuvarlak olduğu için uzaydan bakıldığında aşağılara doğru gelen kıtalardaki büzülme uzaydan çekilen fotoğraflarda belirginleşmektedir. Piri Reis bu büzülmeleri de haritasında belirtmiştir. Bu ve buna benzer detayların Piri Reis'in haritalarında zamanımızdan 500 yıl önce işlenmesi bilim adamlarını şaşkına çevirmekte, bunun nasıl olduğu bir türlü anlaşılamamaktadır. O kadar ki bazı bilim adamı ve araştırmacılar, bu haritalar uzaydan çekilen fotoğraflara göre çizilmiş diyecek kadar ileri gittiler. Tarihin ender yetiştirdiği büyük denizcilerden biri olan Kaptanı Derya Piri Reis, kitab-ı Bahri adlı eserinin 77-85 sayfalarında Amerika kıtasını şöyle anlatır. Bahri Mağrib yani büyük okyanus, Septe boğazından batıya doğru 4000 bin mil eninde ulu bir denizdir. Bu denizin bir ucunda Antilya kıtası bulunmaktadır. Bu bilgilere şu mısralar eklenmektedir. Kangı tarihte bulunduğu iş bu yer. Şerhedeyim ehli tarih gör nedir? Tarihi hicret buydu o zaman. Ta sekiz yüz dahi yetmişti o an. İşte o tarihte bulundu o zemin. ismine Antilya dediler hemin. Ciri Reis, yeni dünyaya Antilya denildiğini ve Hicri 870, miladi 1465 yılında keşfedildiğini yazmaktadır ki, bu tarih Kolomb'un, Amerika'yı keşfinden tam 27 sene öncesine denk gelmektedir. Bu tespitin doğruluğu, Kristof Kolomb'un hatıralarında yazılı bulunan şu sözlerinden de anlaşılmaktadır. Ben Türk gemicilerinden ve onların yazdıkları kitaplardan öğrendiğime göre, bu yörelerde bir karanın olduğunu ve burasını muhakkak bulacağımızı biliyorum. Çünkü Müslümanlar asla yalan söylemezler. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında buluşmak dileğiyle hoşçakalın efendim. İslam bilginleri ve icatları.